Ey peygamber eşlerine de ki eğer dünya hayatını ve süsünü istiyorsanız gelin size boşanma bedellerinizi vereyim ve sizi güzelce boşayayım yok eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret mülkünü isterseniz haberiniz olsun ki Allah sizin gibi iyi hanımlara büyük mükafat hazırlamıştır ey peygamber hanımları